Allahu min Şeytanir 'Alamin. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسنتنا محمد وعاله وصفه أجمعين ومن تدعه بالإخسان إلى يوم الدين أما بعد فأعلموا أيها الإخسان فإن أسطل الحديث الكتاب الله ve eşsiz eli eli seyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam ve şerl umurli muhtesadı ha ve külle muhtesedin bidâ ve külle bidâtin dalâle ve külle dalâletin sahibi ve bu cennede şekil lazım ve otobuz zemin feh şebi en suk el musaffeh el ekul el şerob el gaybet taam ve serab el nas el ev kemakan Aziz ve Muhterem cemaat Allahu Müslümün, Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsada ve ikramı dünyada ve ahirette cümlemizin üzerine olsun. Rabbimiz Teala ve Cekaddes Hazretleri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnet-i öğrenip, tatbik edip, Peygamber Efendimizin şefaatine ermeyip cümlemize cümlemize nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden onun ahlakını ve tavsiyelerini öğrenmek üzere demet demet okuyup anlama anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de 486. sayfadaki hadis-i şeriflerde geçen hafta kaldığımız yerden 3. hadis-i şeriften devam etmek istiyoruz. Bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün hadis râhîlerinin ve bütün alimlerin başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere onun fark ashabının ve etbaını, evet. Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan ve olan ulema-i muhakkakîn, saadat ve meşayitul bu belgelemset eden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, bu binaları yapan, bu hayrat ve hasenatı tesis eyleyen, hayır ve hasenat sahiplerinin ve uzaktan yakından bu hadis-i dinlemek üzere şöyle toplamak gelen siz kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına Kur'an-ı Kerim'e yeriniz olsun ve biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp şey, sevdiği, razı olduğu kullar olarak huzuruna varalım diye bir Fatiha, üç i̇hlas Şerif okuyup o mübareklerin ruhlarına bağışlayıp öyle başlayalım. Buyurun isimler. Habis-i ki metnini az önce Arapça metnini okumuş idik. Bir takım kötü huyları sayarak bu kötü huyları üzerinde bulunduran kimselerin bu haliyle cennete girmeyeceklerini ifade ediyor. Geçen haftada bir Habis-i Şerif geçmişti. Orada da güzel ve kötü huylarla ilgili sözler söylemiştik İnsanları ekseriyetle cennete güzel huyulukları sokacak. Cehenneme girmelerinin ekseriyetle sebebi de kötü huyu olacak. O bakımdan İslam'da ahlak çok herhalde önemli bir şey. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ben güzel ahlakı tamamlamak için Peygamber gönderildim, duyurmuş. Demek ki, peygamberlik pozisyonunun ana hedeflerinden birisi insanların güzel huylu olması. Güzel huylu insanların <gülüyor> gelmesi, güzel huylu öğrenip, kendilerini terbiye edip, kamil, okun, sabit kimseler haline gelmesi. Filancı adam çok kadar kitap okumuş. Filancı adamın bu kadar bir listesi var. Filancı adamın şöyle bir makamı var. Var ama yani huyu nasıl? acaba o öğrendiği ilimler, o sahip olduğu rütbe, o elde bulundurduğu imkanlar onu başka insanlara güzel davranacak. Efendim, e, şekilde terbiye edilmiş mi, yontabilmiş mi, inceltebilmiş mi, kibarlaştırabilmiş mi, efendim hastalaştırabilmiş mi, kalbini yurtatabilmiş mi? Öyleyse o kimse, İyi insandır. Yoksa, hangi urvana sahip olursa olsun, hangi diplomalara sahip olursa olsun, hangi okullarda okumuş, mevzu olmuş olursa olsun, bir diploma sahibi olur ama Allah imzinde mahkul bir insan olmaz. Çünkü Allah, başka insanlara zararı dokunmayan, başka insanlara faydalı olan kimseler olmamızı istiyor. Biliyorsunuz, herkesin kulağında olan bir hadisi şeriftir ki insanların en hayırlısı, en hayırlı insanların en hayırlısı, öteki insanlara faydası en çok dokunalıdır. Bir insan damas kılabilir, kendi başına tesbihler çekebilir, kendi zatına, kendi adına bir takım ibadetler, taatlar yapabilir. Bunların yanında başka insanlara fayda sağlayan işler de vardır. Mesela yemek yedirmek, açları doyurmak, çıplakları yiyecek birisinin hizmetine koşmak. Bu ikinci tip hayırlar, yani sırf insanın kendisine mahsus değil de başkalarına faydasız dokunan hayırlar, işle sevapça daha yüksektir. Çünkü İslam, Efendim insanların başkasına yaptıkları iyilikler hissinde onun derecesini yüksek sayıyor. E i̇şin doğrusu da olur. Yani bir insan istediği kadar çok Kur'an okumuş olsun, istediği kadar geceli namaz kılıyor olsun. Ben yanına gittiğim zaman beni kırıyorsa, beni üzüyorsa, efendim e, komşularına illa Allah iş hayatı ortam değilse, herkes kendisinden yakasiltiyorlarsa, onun o iş şahsen yaptıkları, demek ki ilaç fayda vermemiş. Ondan hepsi ilaç idi, ya usulüyle içmedi, ya efendim bir şey oldu yani ilaç kendisine fayda vermedi demek. Yani bizim dindarlığımızın, ibadetlerimizin kabul olmasının alameti ahlakımıza görülecek. Ahlakımız güzel zaman huylu olduğumuz zaman, Demek ki ibadetlerimiz bize fayda vermiş, kabul olmuş da biz böyle güzel şeyleri yapabilecek olma gelmişiz diye meseleyi biraz oradan ölçmemiz lazım. Çünkü şimdi okuduğum hadis-i şerif diye daha başka hadis-i şeriflerden anlıyor musun? Bir insanın bu güzel olmadığı zaman öteki işlerden pek kar etmiyor, fayda sağlayamıyor. Hatta zarara uğruyor. Bu hadis-i şerifte de mesela uyumuş bir Peygamber Efendimiz, cennete girmeyecek. Kim? Efendim, e Kalbi katı, içi kötü, düşük kötü, efendim, e, hasis, adil tabiatlı, tesbale tabiatlı, sert ahlaklı, efendim, pis boğaz, çok çok yemek yiyor, bir şey yapıyor, kamsız, efendim, böyle. Sonra, çok içiyor, çok yiyor, efendim, göbeği büyük, karnım yediş, efendim zulmü yapmaktan çekinmiyor. Karşısındaki insana acımıyor. Yani onun çektiği ısrarımı aldırmıyor. Böyle bir insan Cenab-ı diyor. Yani bu insan isterse Müslüman olsun, yani la ilahe illallah desin. isterse namaz kılsın, oruç tutsun. İsterse hacca gitsin, ömre yapsın. Demek ki bu gibi sıfatlara sahip oldu mu? Yani arkasından deseydi ki, namaz kılanlar müştesine, hacca gidenler müştesine, Ramazan'da uyuş kılanlar yani onlar da bu kötü huylar olsa da ondan gene genete girecek deseyse, neyse öyle demiyor. Şu huylar insanın üzerinde olduğumu o cemide bilmez. Katı kalpli, efendim, gamsız, hep kendisi düşünüyor, midesini doldurmaya bakıyor, hassiz, başkalarında hayır o faydası yok, yani bu sıfatların hepsi şu nokta itibariyle etrafına faydası yok. Sırf kendi nefsi için çalışıyor. Rab bana, hep bana ütünüyle gidiyor. İşte böyle bir kimsenin, böyle bir katı katlı yani zalim, merhametsiz, taş yürekli kimsenin Cennet'e girmeyeceğini bildiriyor. allah Teala Hazretleri başka hadis şeriflerden biliyoruz ki bizim merhametli olmaya teşvik ediyor. Başka kardeşlerimize yardım etmeye, hizmet etmeye teşvik ediyor. Bir kardeşinin ihtiyacını görmek için koşuşturmaya teşvik ediyor. Kesemizin ağzını açmayan teşvik ediyor. Yol yaptırmayı, kapı yaptırmayı, hangi yaptırmayı yapanlara bilmem e, bulunmayı, yani e, yoksullara yardım etmeyi, durumları yetimlerin göz etmeyi teşvik ediyor. Diğer bin olmayı, yani bencil olmayı başkalarına hayır yapıcı kimse olmayı teşvik ediyor. Bencil olup da, başkalarına da üstelik bir zarar dokunan kimseler cennete gelecek. O halde, güzel huylu olalım. Üzerimizde kötü huylu var mıdır, var mıdır? Kesin, hep herkeste kötü bulunur. bulunabilir, bulunuyordur. Yani kolay değil, insanın tamir huylu, iyi bir insan olması, kolay bir şey değil, iyi bir eğitim görmesi lazım. Ama bu eğitim değil, yani ilkokula gittik, aldın aldım, ahlaklı güzel olur diyemiyorsunuz. Ortaokula gitti mi, mezun oldun mu daha güzel olur diyemiyorsunuz. Liseye gittik, ikramasını aldı mı tamam, kırıl ahlaklı olur diyemiyorsunuz. Üniversiteye gittikten sonra artık gibi olur diyemiyorsunuz. Bilakis ve maalesef tahsil gördükçe berbatlaştığını görüyorsunuz. Bakıyorsunuz, efendim, sokakta yürüyüş, şüksaklaşmış, Efendim, büyükle saygısı kalmamış, küçüğüne sevgisi kalmamış, anasen babasına bakış tarzı değişmiş, efendim. İslam ahlakını bırakmış, bizim eski töremizi tercih etmiş, onların hepsiyle alamadık. Efendim, sırf kendi nefsine, sırf kendi zevkine seks duygularına kapılmış. Böyle görüyoruz. Neden? Çünkü batı gibi öğreniyorlar. Belki batı üniversitelerine gidiyorlar, batı üniversitelerini görüyorlar, oranın insanı bunalımda. Orada İslam yok, oradaki din müesseseleri bozulmuş, oradaki din adamları efendim, halka gerçekleri anlatma durumunda değiller. Erkeğin erkekle İngiltere'de nikahını kıyıyor papaz. Dikkat edin, erkeğin kadınla değil. Erkek de, erkek geliyor bir evleneceğiz diye Türkiye'ye geliyorlar. Papaz da onların nikahını kıyıyor diyor. Papaz diyen ona şortlu kızları almış, hadlet giymiş, kolları açık, gözleri açık, açık, kızları almış. Efendim, yazın turistik diye, akdenciktelerini diyorlar, bizim ülkeye geliyorlar, tarihi eserleri geziyorlar. Bu kim? Bu papaz. Bu kim? Bu da işte papanın yanındaki işte şeyleri din çürümüş orada. Dinin vasikasını yapmıyor insanlar. E, şeyler, din fonksiyonunu kaybetmiş, ifade edemez duruma gelmiş. Oradaki ahali de şaşırmış. Ahali de şaşırmış. Efendim, dindarlık sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış, sulandırılmış. sulandırılmış. Kilisenin tepesinde çamkır çubur çam çalmaktan ibaret bir noktaya getirilmiş. Efendim, soruyorsun Hristiyanlara, yahu sizin günlük ibadetiniz yok mudur? Allah size yani, emretmemiş mi? Emretmiş ama yapmıyorlar. O, o etkili ziyade, bilmem köylüde, prasporta, bilmem belirli saatlerde aldıkları çamları haline dair, ibadete dair etsin ama giden yok. Peki size dininiz kapanmayı, örtünmeyi emretmemiş mi diye soruyorsunuz. Falkın, ocak, büyüyüş, her taraf açık, Kasap dükkanı gibi dışarısı. Efendim, soruyorsunuz, yapılıyor Şimdi dillerde? Bizim dillerde örtülmek var ama rahidelerde kalmış. Yani tarihi eserlerin müjde de kaldığı gibi rahideler örtülüyor. Oradan, uzun şeyden, efendim, mazdolar şeyler. Yani örtünme onlara basit kalmış, ötekiz şey yapmıyor. Efendim, oruç var mı? Orucu bozmuşlar, temiz haline bitirmişler. Hamur yemiyorlar, hamursuz var ama bilmem ne, bilmem tuzlu yemiyorlar, yaşamıyor. E, Bunun için aslında değildi ama e, değişe değişe <gülüyor> her gelen işin ucunu biraz kıvıttıra kıvıttıra yüksekten derine döndürmüşler işin. Yüksekten derine tersine döndürmüşler. O adamlar bu, gandam. O adamların sırtından şeytan çıkmış binmiş. Falcı da bu ağza da şerefe Eline de kamçı almış. Vuruyor kamçıyı bunların mutfağına. Efendim ya Allah! Ve cehenneme doğru dönmüş din diyor. Hiçbir sevmez. Kadın sevmez, şunu sevmez, bunu sevmez. Onlar bize misan olamaz. Onlar bize kılavuz olamaz. Sen onları peşine takılırım. Sen ne diyorsun? Şimdiye bir alametin gidiyorlar planı. Onların peşinden gidersen cehennem edersin. Kime gideceksin? Ya sorulur mu? Sen Allah'ın... Kur'an'ını tanımıyor musun? Tanıyorsun. Varlığını, birini bilmiyor musun? Biliyorsun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi diyor musun deniyorsun? diyor. Onu anlayacaksın. Onun emrini sunacaksın. O ne emri etkisi, öyle yapacaksın. <gülüyor> Namus telakkisi böyle. Ahlak telakkisi böyle. Alışveriş, ticaret ahlakı böyle, aile ahlakı böyle, hepsi kitaplarımızda yazılır. Bizim dinimize bir adam bir kadına mahremi değilse bakamaz. Bir bakarsa yolda karşılaştığı zaman tesadüfen göz takılmıştır, affolur. İkinci bakış şeytanla bile olur. Allah Allah, en tabisi de ne bileyim? Evinin de öyküsü bu, karşısı da şu dediği zaman zaman başlıyor günah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem gözlerde zina eder. Gözde eder. Var mı bu başka günle böyle bir şey yok. Ondan bakmak bir de, bir de güzene bakmak sevapliyorlar. Bir de kum yapmışlar günahlarla. Güzene bakmak sevapliyorlar. Güzene bakmak günah kardeşim. değil değilse bakamaz. İslam böyle diyor. Elin kızına, karısına bakma diyor. E biz bu ahlak ile asırlar boyunca yaşamışız, yücelmişiz, mutlu olmuşuz, cümlecihan halkı da bizi takdir etmiş. Eski, eski Osmanlıları beğendiği için Pakistanlı adam kasibe yazmış Osmanlılara. Büyük mücahit insanlar, temiz ahlaklı insanlar efendim Allah'ın verdiği kulları bilmem ne bilmem ne böyle tavsiye etmiş Osmanlılar şöyle efendi insanlardır, böyle ahlaklı insanlar götüren diye Pakistan'da alanda para geçirmiş eline dur bakalım şu ne mededettiği Osmanlıları bir göreyim diye kalkıp İstanbul'a gelmemiş ki keşke gelmesin keşke gelmesin gelmiş bile bakmış ki Eyvah! Eyvah! Gazete, mecmua, bahaneleri çıplak kadınlar, Köprünün üstü adalar, modalar, berbat. Ya burası Türkiye mi? Hengistan'da. İslam diyanı mı? Gayri İslam diyanı mı? Şaşırmış. Küçük dilini yutmuş, ondan sonra gene gitmiş. küçük Ne yapacağını şaşırmış. Bizim bir arkadaşımız, işte biz Türkler şöyle Müslümandır, böyle Müslümandır deyince, acayi cümledi de ben de İstanbul'u gördüm dedi. Ya boşuna konuşma demek istedi <gülüyor> yani. öyleymiş, biz onların mirasını har bulup, parmağını savurup, efendim memleketi canına okumuşuz, batırmışız, çıkarmışız, <gülüyor> ah tamam. Benzetmişiz yani, saati açmışız, her tarafını kurtaramışız, zembeleyi çıkartmışız, orasını burasını gidiyorlar. Tamam buyur saat. Saat ne oldu? Canım çıktı Saatin saati ifamı saati mı Arabayı almışız vurmuşuz diye. Kekeri patlamış motoru gitmiş. Buyur araba. Tamam. Arabanın arabalığı kalmamış. Yani ne demek istiyorum bu benzetmelerden misallerden? İslam'ın bir ahlak sistemi var. E, dünyada başka sistemler de var. Ha, Hazreti Adam zamanından beri, Peygamber Efendimiz zamanından beri bir İslam var bir küfür var, bir iman var, bir küfür var. Tabii Peygamber Efendimiz'in zamanında da müşrikler vardı. İmansızlar vardı. O zaman da kötü insanlar vardı. O zaman da hırsızlar, arsızlar, elepsiler vardı. Ama İslam onları yendi. Birçok ülkede kendi ahlakını asırlar boyu hakim kıldı. İçreç iç kralı bizim İslam dünyasına genç insanlar gönderiyor. Mektup da yazmış diyor ki, efendim muhterem efendim diyor İslam diyanındaki sultana size şu taleplerimizi gönderiyorum. Bunları ne güzel ahlakımıza mekteplerimize, medreselerimize güzelce işlemiyorsun. Yalvarıyorum sizi diyor. O zaman öyle olmuş. Tabi şimdi işler değişmiş. Aksine gitmiş. Yani bizim Müslümanız diyebilir miyiz? Dışarıda bir İngiliz de bir İstanbul'u yan yana yürüyse nereden anlayacaksın? Çıkar kodan demedikten sonra bu İngiliz veya Fransız veya Pulga veya Yugoslavyadan akrabasını buraya ziyarete gelmiş Yugoslavia, Koçlar veya efendim bilmem İspanyol, İtalyan onlar biraz esrar olarak bize benzerler. İngilizler biraz sarışın olur or oradan biraz anlayabilirsin de İtalyan falan oldu mu, İspanyol oldu mu anlayamazsınlar. İngilizler aynı. Havurlar aynı. Hedefsizlik aynı seviyesizlikte. Efendim, yüzsüzlük aynı. Namus terapkesi yok. Ar, ar terapkesi yok. Haram, helal titriyor. Gitmiş. Bizim kendi ahlakımız var. Kendi kültürümüz var. Kendi medeniyetimiz var. Kendi yolumuz var. Bir de küfür yolu var. Biz kendi yolumuza yürüyorsak, Allah'ın emirlerini tutarsak, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i semiyetine sarılırsa cennete Yoksa Allah'ın bize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim adetimizin Müslüman kalmasına ihtiyacı yok. Allah'ın Türkiye'nin Müslüman kalmasına ihtiyacı yok. Cümle cihanın halkı. Silme. Hepsi kafir olsalar azametinden bizlerine silmez hepsi Müslüman olsalar azametine bizlerle ilan olmalısın, ne olacaktır? İstersen O' der, kül, ferekül, bir başka dünya halkeder, tebeden zırnağı, hepsi Allah'ın sevgili kulları, rehi, evliyazam mübarek, bir ülke halkeder. İlerse bir ülkenin, ahaliyetinin hepsini Müslüman yapar. İlerse kafir yapar. Bizim ona ihtiyacımız var. Bizim Allah'ın rızasına ihtiyacımız var. Bizim cennete girmek için çalışmamız lazım. Bizim cehenneme düşmemek için bir açmamız lazım. Yolu nedir? Cennetin yolu Peygamber Efendimizin arkasından gittiğin zamanlarındır. O yoldur. Peygamber Efendimizin yoludur. Cehennemin yolu da şeytanın emrettiği, nefsin, efendim günahların olduğu yoldur. İçişki, koş kızların peşinde, Efendim al haram parayı, harca, zülüme, her türlü edepsizliğe doğru cehennemin orta yerine düşersin, oradan da dibe gidersin. Kayağı duygusuna kadar Cennetin yolu zordur. Biz Biz aklımız varsa cenneti kazanmak için çalışacağız, aklımız varsa cehenneme düşmemek için çırpınacağız. Çırpınırsa kurtarırsak biz kurtuluruz. Allah cehenneme, kâfirlere attığı zaman soracak, her intelesi, ey cehennem, ey derim kahrımın yurdu olan çeşitli azaplarımın toplanmış olduğu bu e, efendim, e, kafirlerin atıldığı azap. <gülüyor> doldu mu? Tamam mı? İçin doldu mu? Yani sırt şeklinde var mı? وَتَكُولُ هَلْ مِنْ مِنْ Ya Rabbi daha var mı? Var mı? Daha varsa daha gelsin daha iyisini alır. Yeme, yemek olur. Cehenneme, elim teresi, eli kula, eli Allah da necek soracak, oldu mu hiç cehennemi? O da diyecek ki, herabide Biz ondan kaçmamız. Cehenneme düştüğümüz zaman, kimci zaten böyle böyle külük külük atılacaklar, atılacaklar diyecekler. Cehenneme ki vaziyetini nasıl soracak? Allah Allah. ne ya ne biçim ne biçim varlıklarsınız, size hiç bu tehlifeleri önceden haber veren bir nezir, bir mincir, bir korkutucu, bir ihtar edici, bir ikaz edici, bir hakikati söyleyici, bir ikbarcı gelmedi. Kadut, bela! Hayır, geldi! Kekendetler ve kurna maalesef Allah'ın işi. Geldi ama biz onu teklif ettik. Yalan söylüyorsunuz. İnanmadık. Allah bir şey bildirmemiştir bizi. Allah bir şey indirmemiştir bizi. İyice Ah, ah! Keşke kulağımı dikseydik. Keşke aklıseydik de şu cehennem endinden olmasaydık iyidir. O zaman diyor. Allah onların böyle diyeceğini dünyada şimdiden bildiriyor. Kur'an-ı Kerim yazıyor. Bu duyarsın, doğru mu, yanlış mı, gerçek mi, yalan mı, gerçek, doğru bu böyle olacak. Allah önceden bildirmiş. inanırsa kendini ona göre ayarlarsın. Peki kendini ona göre ayarladığı zaman bir insana, yani iyi Müslüman olduğu zaman, yani ne oluyor iyi bir Müslüman olduğu zaman insan? Ne oluyor? Buyurun, icabi doğrusu Müslüman kardeşiz. Karşılıklı konuşalım. Bizim sesimiz, sesimizi de bantlara alıyorlar. Efendim herkes de duysun. Yani bir içimizde saçı ağıran, sakalı ağıran böyle dükülenler var. Bunca yıl Müslüman yaşayanlar var. Müslüman yaşadık yani Allah'ın nimetlerinden bir mahrumiyete mi uğradık? Bir zarar mı gördük Müslüman'ı? Bir eşitliğe mi uğradık? Hayır! Elhamdülillah, eşşükrüdülillah, Allah-u Saadah hazretlerinin verdiği nimetlere hamdü olsun kâfızlarının elinde olmayan çeşitli nimetlerimizi memleketimiz bir gün istedir. Güneşli, meyvelik, bolluk dışarıda diyorlar ki Türkiye'ye gidin. Bolluk, ucuzluk, cennet gibi memleketlerimiz. Öyle diyorlar. Cennet gibi bir memleket diyorlar. Çünkü Almanya'ya gidiyorsun, karbazı güzünle satıyor adam. İki tane patlıcanı yan yana koymuş, üstüne bir naylon bile çekmiş. iki patlıcan satıyor. Bizi gülerler. Pazara gitsen, kasaba manava gitsen, iki patlıcan neredesin? Nerelerden? Hem biz sakın olmayız. Pazara gittiğimiz zaman oradaki adam diyor ki, "Şefeci, yanımdan geç." Küpeciyi alıyoruz yanımıza. Küpeci oldukları elhamdülillah. Ne? Olmak önemli bizim bu kasayı alırız, evayı efendim ver 3 kilo, ver 5 kilo, 3 kilosu 500 lira diyor, doldu diyor, 1000 lira alır, doldu diyor, al güneyi, nasıl olsa adam taşıyacak, güldürürür, şey, küpenin arkasına dolduruyor, neden doldu? Şu şimdi bizim yakamıza silindiğimiz bu güneş, Allah Allah diye arıyorlar şeyler İsveç'te, Normaç'te, Danimarka'da, İngiltere'de, İrlanda'da, Kanada'da, ah bir güneş çıksa da şu güneşin cemalini görsek diye kımranıyorlar. Güneş oldu mu da? Evet parklara de. Parkları seve, seve, seve sevdi. Güneş çıktı. Biraz vücudumuz güneş diye? Bizi bir şey bırakmıyor hepsi. Çıpıl, çıpıl Parklara seviliyorlar hepsi. Ya Allah bize bu güneşi vermiş. Diğer diyar, diyar geziyorsun, bir güzel içme suyu yok. Allah bize iki adımda bir çeşme vermiş. Kayaların altından güldür güldür. Şup koşum bırakıyor, elini sokuyorsun. Efendim, elin donuyor, donuyor abdest alıncaya kadar... Bileklerin sızlıyor, ayakların sızlıyor. Bunu daha çıkıyorsun, bir başka tatlı seni gidiyorsun, bir başka güzel. Efendim. nereye gitsen güzel. Neden? Allah nimet verir. Bir kere giderdi benlikler. Ondan sonra komşum bana karşı iyi davranıyor. Ben komşuma karşı iyi davranıyorum. Kimse kimsenin hakkını yemez. Yani bu kafirler ahlaki gelmeden önce bizim hayatımız batağıdır ki Allah korusun. Nereden geldiler? Yani? Nereden muhsallat oldular başımıza? Medeniyet kendiler için, Cenab-ı Hak nasıl geldi? de bizim bu memleketimize öbürüne kalktı. Kuyruğuyla karadığında, icra kıvır kıvır kıvrandı. Darmadarm etti bizim dinliğimiz, güzelliğimizin. Biz mutluyduk, hala mutluyuk. Yani İslam'dan bir zarar görmedik. Müslüman olmayanlar dertlerini yalnız. Müslüman olmayanlar, İslam olanların, Müslümanların elindeki nimetlerin büyüklüklerini bilseler, Onları almak için küzelerle, tanklarla saldırırlar. Ver şunları için. Çünkü saldırıyorlar, biraz bir nimet gördüler, bir yerde hadi tanklar, küzeler, fazla güzer oraya diyor. Müslümanlar dedi ki, bu nimetleri görseler, saldırırlar. Her şeyi bizde Altı yok dışında kalıyorum, memleketin çamurunu özlüyor. Ah şu İstanbul'un çamurlu sokakları olsa da bassam şap, şap ayaklarım çamurlarsa, pantolonum çamurlarsa diye özlüyorum. Böyle güzel memleket. Elhamdülillah. Allah bizim küfranı nimetimizden dolayı elimizden çıkarttırmasın. Şakıra çiğnettirmesidir. Biz Müslümanlıktan zarar görmedik. Cümle cihan halkına ilan ediyoruz ki biz Müslümanlıktan zarar görmelik. Cümle cihan halkına sesleniyoruz diye aklınız varsa İslam'a gelin. Aklınız varsa İslam'a gelin. Ondan sonra çok gizlemeyeceksiniz. Çok pişman olacaksınız. Oradan bana kurnaf kurnaf gülecek. Aa, diyecek hocam. Hayattan ne anla. Senin her şeyi bildiğin, her şeyi bilme, biliyorsun. Hepimiz biliyorsun. Hücavın, ahalit, senin yaptığın her menanetin hepsini biliyorsun. Öğrettiniz zaten. Her şeyi öğrettiler. Mecmualarıyla, müstehseleme yıllarıyla, torno meşriyatlarıyla ne kadar pis ahlak varsa, edepsizlik varsa biz gitmeden evimize getirdiler. Öğretmeniz. <gülüyor> Radyodan, televizyondan çok kolay, kafamıza, gözümüze, ah işte, bizim ahlakımız bu değil. İllallah, eksik olur. Hiç şöyle bir imreni çektiği tarafı yok. Bir tek şey var, bütün hayatlarının bel kemiği tek. Başka hiçbir şey e Bu, domuzda da var. <gülüyor> domuzun ahlakı. Tam domuzun ahlakı. Domuz ahlakı. Başka bir şey bir de, biz de otomobillerin arkasına tavşan resmi yapıyorlar. Neden? Tavşan bir senede altı defa, yedi defa bu seksin sembolü. Müşteriye yayınlarına da iki kulakta tavşan koyuyorlar. Seksin sembolü. Yani seks, hani bizim bu üçüncü nelerin ayıyla da burnuna halkayı taktığı gibi bu zamanda hemciliklerimizin burnuna halkayı takmış çingenenin eline sefer altında tım, tım, tım, tım onu böyle ayağa kaldırıp kaydana nasıl ağlar, gelin nasıl vursalın diye böyle şey yaptığı gibi seks bunları böyle, böyle oynatıyor. Başta da bir ilgisi şey. Ne insan, ne merhamet, ne çalışma, ne efendim, adalet, ne dürüstlük, ne güzellik ne hassas duygular, ne yüksek bilgi alımlar, ne ince eminlikler, hiç geçiyor. Hiçbir şey. Yok. Gözlerini kara bulan görmüş. O kadar. Allah bizi şahitlerin ahlakından korusun, İslam'ın güzel ahlakından buyursun. Kötü huylular gene de girmeyecek, iyi huylular gene de girecek. Allah'ın Teala hepimizin kötü huyları tasfiye etmemizi nasip eylesin. Güzel huylar ile müdeyyen olmamızı yakın zamanda nasip eylesin. Kötü huylar, o selam kardeşlerim, hep bu kafirlerin anlattığımız, açıksız, her sözü, her ben karşımda huylar değildir. Onların bilmediği bizim kitablarımızda yazılmış. Daha başka kötü huylar da var. Mesela... Efendim, kibir, mesela ucu, onlar hiç bilmezler, onların akılları, fikirleri kibir ve ucuba göre hareket etmektir. Güzel giyince, efendim kravatı, bilmem, ucudu, yakası bilmem nesi, kibir. Herkes sesi alkışlayacak, beğenecek, hoş Bizim dinimiz, bizim felsefemiz, şu hüreti diyor. Tanınmış olmak, meşhur olmak, afet diyor, onların elinden bir şöhret kazanmak için geçir. Biz tevazı iyidir deriz, onlar kibir için koştururuz. Onların şeyleri tamamen ters Biz haset kötüdür deriz, onlar işi gibi haset. Diyebirlerine karşı, biz insanın dış görünüşü ile içindeki duygular farklı olursa bunlar rüya dernaz, doğru değil diye ondan kurtulmaya çalışırız. Onlar tepeden çıldağa rüya kendisinde doldur. Riya torbasıdır, tulumudur adamlar. Yüzüne giderler, kuyu, kuyusunu kazarlar insanlara. Gelirler burada bizim devlet adamlarıyla anlaşma yaparlar, Amerika'ya bir devlet tutmazlar. Bizimkiler de sahtetlerine kalırlar. Ya yağmur. bu gavur, bu gavurdan ne kere olur, ne kasaba olur, bunlardan hiçbir işe yaramaz. Sarlaya kuysa, gübre yerine, bitkileri kurur. Uğursuz. Orkları sarartır. Müslüman olursa bir işe yarar anlatamazsın. Onun bu kravatının şeyini aldınırlar. Her Herhalde bu sefer dediğini yapacak derler. Gene aldatalım. <gülüyor> İşleri olur. Allah bizi görünmeyen o kalbin afeti olan gizli çirkin huylardan da korusun. Görünen efendim zahir kötü fiillerden efendim huylardan da korusun. <gülüyor> bizi İçi dışı mağmur, içi dışı aydın, efendim. temiz, faz, asil, zarif, kamil, edip, yüksek, has, aiz, kamil Müslümanlar edif. Her zaman günah işledikçe boynumuzu bir kere, yarabbi bizi affet, yarabbi bizi affet, affet. Yarabbi bizi sana karşı günah işlemeyecek bir duruma getir yarabbi. Bizi edepi kur eyle yarabbi. Sen de sabahtan akşama küçüklükten büyüklüğe Efendim yazdan kışa nimetler ihsan ediyorsun, ihsan ediyorsun, ihsan ediyorsun, ihsan ediyorsun biz de sana edefsizliğimizden, yüzsüzlüğümüzden, saygısızlığınızdan isyan ediyoruz, isyan ediyoruz, isyan ediyoruz. Bizi bu durumdan kurtarıyoruz. Yani. Bizi edeftik, edeftik kurt eyle yarattı. Yani. <gülüyor> لَا <gülüyor> يَدْخُلُ الْمَد۪ينَةَ رُقُلْ نَسِلِ La لَهَا يَوْمَ اِذْلِنِ سَبْعَةَ الْاَبْوَادٍ عَلَى كُلِّ بَعْدِ الْمَلَكَانِ Bundan sonraki hadis-i şerifte de diye iki, iki hadis-i aynı konuda konu değiştirdim. Yani anladık anladık ki kötü huy fena iyi huy iyiymiş kötü huy cennete götürülmüş iyi huy cennete götürülmüş kötü huydu cennete girmezmiş cennete gidermiş iyi huydu cennete gidermiş. bu halde kötü huyları atacağız zahiriyle basını atacağız. Kalbimizi ve içimizi ve dışımızı fark edeceğiz. İyi insan olacağız. Ona azm etir. Yani niyetimiz o. Bu hadise okuyup azmımız o. Ondan sonra ikinci konuya geçiyoruz. Peygamber Efendimiz bu iki hadis şerifte buyuruyor ki birincisinde Medine'ye Mesih-i Teccal'in korkusu girmez. O Teccal'ın çıktığı zaman Medine'nin yedi kapısı olacak. Her kapıda iki tane melek bekleyecek de can girmesin diye. İkinci ayet-i diyor ki: "Bekçem Mekke'ye ve Cerman Medine'ye gelecek." Bundan oralar muhakkaksiyal. Yani. Oralara efendim o bekçem geldi. Bekçel ahiret zamanında çıkacak efendim kendisini şey gösterecek haklı gösterecek, iyi gösterecek, insanları yanlış yola çekecek, binler imandan çıkartacak, bir takım böyle efendim olağanüstü şeyler gösterecek, Ha bunlar böyle yapıyor diye herkes onun peşinde katılacak Mü'min onun kafir olduğunu anlayacak, onun anlamda ''Aza kafir, bu kafirdir'' dediğini anlayacak, onun yolunda gitmeyecek. Bu bir hakikaten böyle bir şahıs olarak mı çıkacak? Yoksa bu bir sembol müdür, gizlemiz midir, bir işaret midir ki? yani Müslümanlar ahir zamanda güzel gibi görünen bazı şeylerle karşılaşacaklar onlara kapılıp dinlerini bırakacaklar aldanacaklar ama bazıları da o güzel gibi görünen şeylerin aslında güzel olmadığını anlayacaklar dinlerine sırsız ve sarılacaklar küfür olduğunu bilecekler kabirlik olduğunu bilecekler o tarafa uymayacaklar mani altına mı diyelim ne olduğunu Allah bilir. Allah bilir. Ama bizim bu zamanımızda bazı zehirli ve kötü ve küfür ve imansızlık ve edepsizlik ve arsızlık ve yüzsüzlük bağından, cinsinden bazı şeyler üstü Kayseri usulü Allah'ın kulları boyanarak zehiri şerbet gibi sulara efendim çirkin çirkin göstererek eskiyi tüsküyü efendim iyi göstererek piyasaya sürüyorlar, bu var, biz bununla karşı karşıyayız. Demek ki biz de böyle bir şey olduğu zaman gözümüzü açacağız. Biz de karşımızdaki bir şeyin dış yardığına bakmayacağız. Parmağımızı şöyle kazıyacağız. Yardığının altı ne? altı çamur. Şöyle kokusu koklayacağız, görünüşü güzel. Biri bir değdireceğiz, tarına bakacağız, kokusuna bakacağız. Zeyir, pis. aman ben bunu isteme, anlayacağız. Anlayabilir miyim acaba hocam? İyi mü'min anlar. İttaki ferasetel mü'min, mü'minin anlayışından, ferasetinden kork. Çünkü o, fe innehu yen zuru Allah'ın nuruyla bakar o. Baktığı zaman cani'nin ciğerinin köşesini görür, bir işin doğru mu değil mi olduğunu anlar reklam yapıyorlar, reklam yapıyorlar, çarşaf çarşaf efendim gazetelerse şeyler kıs kıs gidiyormuş o. Ya bunu reklam yapacak bir şey yapıyoruz diyerek yani bize de azaltacaklar kandıracaklar, dolandıracaklar yüzlecekler. Aklı olan gitmez peşinden. Diyebiliyorum. Gözünüzü açın bu devir böyle azaltmaz olanın şok olduğu bir devir. Batılın süslü püslü fiyataya sunulduğu devir. Batılamak sistemistler anlamışlar, kullanmışlar. Efendim, kainetin mertebi boyadığı gibi, diğer dere görmüşler. Dikkat edin ki aldanmayasınız. Ölçü nedir? yoktur. Ölçü nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ölçü nedir? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifidir. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini okursanız, Kur'an-ı Kerim'i okursanız, bunlara sarılırsanız ebediyen dalalete düşmesiniz Peygamber Efendimiz buyuruyor. Bunlara sarıldınız mı? Dalalete düşmezsiniz. Demek ki dalalete düşmemek için elimizde vasıta alet var. Neymiş? Kur'an, Kur'an-ı Kerim, Elan-ı Kadim, Allah'ın kitabı ve Peygamber Efendimiz'in sünneti i seniz. Ve o yolundaki de efendim Allah'ın has kulları. Onun için bunlara salgın insan satılmaz. Onun için ben şimdi yıllardır hocam, yıllardır hocalık yaptım. Kâfirin en çok salgınlığı bir şey peygamber efendimiz. Neden? Kur'an-ı Kerim'in cümleleri genel. O cümlelerde efendim detay yok. Ama peygamber efendimiz bize her şeyi öğretmiş. Her türlü teferruatı öğretmiş. Onun için dolu bizim donkuş öpüp değirmenlere saldırdığı gibi dolu bir gün sünnet-i seniyyeye ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Siz sünnete uygun yaşamak istediğiniz zaman size saldırıyorlar. Peygamber Efendimiz sakalı bırakın demiş, uyuk kısaltılmış öyle yapıyor. Vücum. Peygamber Efendimiz örtünün demiş, efendim bilmem, vücum. Peygamber Efendimiz içki içmeyin, içkinler çeşitli, şöyle bir böyle bir tarif etmiş. Kur'an-ı Kerim'de inlemek tamrı vermeyi sebebiye kısaca geçmiş peygamber efendim misafir ediyor. Diyor ki her tan o şeyler, şey eşkidir. Adı olmuş, gotka olmuş, pira olmuş, efendim şarab olmuş, vernut olmuş, bilmem cin olmuş, bilmem ne kefaze olmuş ne olur olsun. Sarışlık veriyor mu? Veriyor. haram. E anlaşacağım. Çoğu haram olan şeyin algı da haram. Yalayacağım, yalaması da haram. Kendim iç gireceğim, taşıyacağım. Taşıması da haram. Taşıyacağım da, koşup koşutturacağım, satacağım. Satması da haram. Canım yapacağım da satacağım, başkasına. Satması da haram. Nasıl tıkamış? Ne Kim tıkamış? Peygamber Efendimiz, hadis-i sevgilim şey tıkamış. Onun için kağıtı çalıyor bu arada, güttürü, güttürü, güttürü, güttürü. Hücüm sinneti ve sülillah. Peygamber Efendimiz'in sinnetine saldırıyorlar. Siz de bunu bilin, Peygamber Efendimizin kalitesine gelin. Peygamber Efendimizin sünnetini koruyun. Peygamber Efendimizin emrettiği gibi yaşayın, Peygamber Efendimizin emrettiği gibi dinin, Peygamber Efendimizin emrettiği gibi yemek yiyin, Peygamber Efendimizin emrettiği gibi evlenin, Peygamber Efendimizin emrettiği gibi, efendim ticaret yapın, her şeyinizi Peygamber Efendimiz göre yapın. Sünnetin kalitesine girin, şahsına karşı sünneti koruyun ümmetin fesada uğradığı zamanda peygamber efendimizin sünnetini koruyana yüz şey sevabı verilecek. Nere? Savaş! Laf değil. Savaş. Kanlı bıçaklı savaş ortaya, e, ortada cereyan ediyor. Hocam biz ne kan görüyoruz, ne top sesi duyuyoruz ne meğmi vızıltıyor yanında. Ne vızıldamasın? Ya sağında sonunda kardeşin anan, baban gidiyor. Devirip devirip gidiyorlar. Dün geldiğini diyor gençler için anlatıyor. Hocam buyur, benim kocam iyi bir aile, kaynanam hacı, kaynatan hacı, kayınbiraderim hacı bilmem ne, sen onları ne sayıyorsun, onları ne sayıyorsun? Senin kocandan ne haber? Kocası teken gayet, içi satıyor. Kendisi içkiye müptela. Evli olduğu halde gitmiş bir metres tutmuş. Efendim, e, karıkla hakaret ediyor, sen şişmansın diyor, yani şişmanların gönü yok mu? Böyle nisapsız, sen bu kızcağızı aldığın zaman, gelin olduğu zaman, o günde, o zaman gidiyorum, kör müydü? Kör olmayasın ya. Şişmansa, o zaman şişman ise o zaman ağlasaydım ya, elin kızın ne diye böyle nara yapıyorsun? O zaman zayıf ise senin yanında şişmanlanmış. Yani, o zaman baklava börek de şey mi, cevizin şey, zıtkı mı oldu? Şişmansız diyormuş, gidiyor başka kadını. Başka kadını alıyor. Utanmıyor, arlanmıyor. O geçişin çocukları var. Çekilmiyor, sakınmıyor. Ne olmuş şimdi bu adam? Bu adam 2.80, yerden uzanıyor bu. Gitmiş bu. Kayınbiraderini hoca yemiş. Kayınbiraderinin hoca ama kayınbiraderinin kardeşi olan koca yerde sevilmiş gidiyor. Alnından yemiş kurşunu, hem de şehit ediyor. O şey gitmiş. Ne din kalmış, ne iman kalmış. Allah bir felaket vermiş, dükkanı çoyulmuş. E Allah bana bu belamı neye veriyor? Daha bu az bile, az bile, daha neler diyorsun? Sen hemen hemen biraz daha bu yolda devam et bak daha neler e peki, Öteki kafir meyhane çalıştırıyor da, ona bir şey olmuyor da, ben teker elbayı yaparken niye bana böyle oluyor. E Allah seni diye biraz seviyormuş da bir tokat duruyor da yani ikaz ederken belki uyarlasın diye. O bakımdan kimisi de bir yuvası yıkılıp gidiyor. Kimisi efendim hırsızlığa, kimisi rüşvete, kimisi cinaya, kimisi bilmem hangi hürsü şey yapıyor. İşte onların hepsi kayıp bizim için. Müslüman anam babanın evladıydı. 85 yaşında babası varmış. Evden camiye, camiden eve beyaz sakallı, nurani insan çocuğunun bu halini saklıyorlarmış. Babasına Allah ömür versin, oğlu gitmiş. İnna İnnâ ileyhi râciûn. Demek ki bir savaş var, demek ki bizden gidiyor giden. Bizim evlatlar, bizim arkadaşlar, bizim kardeşler, bizim komşular gidiyor. Bizim yuvalar yapılıyor. Bizim memleketleri canlı şey oluyor. Bu adamlar hayırlıyanlar da sarhoş, sabahdan akşama sarhoş eve gelip kalp eder, evde de tutup Kaç kişiyi ulusu ulusu ediyor. Şimdi bu çocuklarla nasıl evlendirecek, onlara nasıl babak görülecek, ciddi izle almadı ki, demek ki kaygı var. Geçen gün gittik bir lokantaya, yol bir şey alacağız, Güzel. üç tane sarhoş çocuk hanı geldi, hadi bakalım, buyur, ciddi gençler. Yağvadi, bilmem ne, yani düşündüm ee, Esra Hoca, hadi bakalım, bunlar nasıl yollayacağız? Demirin sıfırsız yönü çılaşacak kadar kuvvetli ama kafa gitmiş, o da o da devrilmiş. Bu gençler böyle devrilmiş, öteki adamlar böyle devrilmiş, bu çocuklar böyle gitmiş, bu kızlar böyle gitmiş. Kızlar meğerine bakıyorum, ben hocayım, direksiyonda araba kullanıyorum. gücümün içine böyle bakıyorum. Yahu kız, başına önüne eğileceksen, başın önüne eğilsen bizim eskiler, Böyle adamların önünden aykırı şeyler kadınlar, de adam geçerdi ondan sonra. Sonra öyle dik dik eline her birine Yiyecek misin beni? Öyle, öyle, öyle bakıyor. Utanmak yok. Erkek utanıyor bakmıyor, o da öyle bakıyor. Neden? O da gitmişti ondan. O da gitmiş. Sen ona baksan, yani biraz kurcalatsan, ölenmeyecek, hafta sonu mecbasını alıyorum. Bilmem ne ki dergiyi alıyorum, orada okudum ki bir kız evinden kaçmış, artist olmuş, Kürtlerin içinde mücevherler parmaklarında, İşte ah bir, bir fırsatça bana düştü. Onun kafası mıydı? da bir zengin bir olsam da, ben de o işi yapsam. Kuyumcuya gidiyorsun, bir sürü genç kız dizilmiş tezgaha, şu yüzüme alsam, bu yüzüme alsam, acaba bu küpe nasıl, yakıştı mı? Maksadı küpe almak değil, maksadı kız gençlere ayarlı dükkanın sahibinin oğlunu çalmasın. Neden? Dünya hırsı gözünü kaplamış seks duygusu imanı tutmuş o da gitmiş. O da devrilmiş. Ondan ne kırtasını gitmiş. Ondan ne olur Ne işe yarar? Demek ki bir hak var. Demek ki kıyasıyla bir harp var devrilen devrilere, yıkılan yıkılana hep bilimle Demek ki bu savaşın şuurunda olacağız, Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılacağız, Kur'an'ın bayrağını tutacağız, kaldıracağız, kalenin burcuna gideceğiz, aşağı düşüktürmeyeceğiz. Düşmanın eline geçirtmeyeceğiz kardeşlerim. Yani sen iyi Müslüman olmadığın zaman, zararın sadece sana olmuyor. Cümle cihana zararı Kim Cümle Müslümanları bakıyorsun? Allah-u Teala Hazretleri cümlemize şuur لَا يَدْخُلُنْ نَارَ مَنْ تَذَوْرَجَ اِلَيَّ وَتَذَوْرَجُّ اِلَيْهِ Bu hadis-i şerif biraz bir şerif. ki peygamber efendimiz cehenneme girmez, benim acilene gelip gelen kimseler ve benim ailemden öbür tarafa alınan kimseler. Yani benim sülalemin evlendiği veya kız verdiği kimseler, yani peygamber efendimizle Sürfiyet ve karabat bağı kurmuş olan kimseler cehenneme girmek Onun nuru o kadar çok ki hepsine yetiyor. Hepsini temizliyor. Şu taraf seyitler, şu taraf şerifler, şu, şu taraf işte şunlar bunlar, evrâb, ahlâb. Ondan cehenneme girmişiz. Allah-u Teala Hazretleri. bir şeyler çok hoşuma gidiyor. Efendim zehid duyuyorum. Onu da size nakletmek isterim. Bir hadis-i şerhinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ''Ali kudlu tapiyyir'' ''Ali kudlu tapiyyir'' Şimdi diyor ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed Muhammed'e selat eyle yarabbi ve Ali Muhammed'e de selat eyle Ali Muhammed, Muhammed'in Ali. Ali Osman diyoruz, anlıyoruz ki Hazreti Osman'dan 20. Osman'da bu gazide efendim bilmem, en son hadiseye kadar Türkçeler. Tamam Ali Osman. Ali Selçuk dediğimiz zaman bu Selçuk devleti işlemlerini anlıyoruz. Hemen Ali Abbas dediğimiz zaman anlıyoruz. Peki Ali Muhammed dediğimiz zaman kim? Kim ne Ali oğlumuz diye? tabi o hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ittifak ediyor. Diyor ki Ali hükmet kapılıyor. Takva ezdiği herkes benim alimdir, takva ezdiği her şahıs benim alimdir, alim al Muhammed'dir. Alim Muhammed'den söylüyor, her zaman üstüne dua yarıyor bu adam, takva ezdiği olduğu zaman kim Allah'a sallallahu aleyhi ve Muhammed'in ve ala alim Muhammed dediyse, o duanın sevabı bu adamın da yarıyor yarıyor. Allah, ın Allah ın da, bir takva ediyor? Demek ki takva ediyor olduk mu yaşadı? Salih kıl olduk mu yaşadık? Tümle cihan halkının ehlün namazın, ehlün niyazın, dua ehlinin, dedemiz niyaz ehlinin, Allah'ın sevgili kullarının namazuların, niyazuların, oruçluların duaaları işimize yarıyor dedim. Şaldir, şaldir, şaldir, şaldir, manevi rahmet işimize yarıyor. Allah bizi takva ediyor. Allah. Allah bizi salih kıl edesin. Evet. Allah bizi o duaların şemurine girenlerden eylesin, o doğalardan hisse, alanlardan eylesin. Amin. La yedisünün nârı meslemin ve ânin ve lâ rââ sen râânin ve lâ sen rââ men râânin. Bu da yukarıdaki hadis biraz uygun düşen bir hadis yeri. Efendimiz buyurmuş ki, bir Müslüman ki beni görmüş, cehenneme girmez. Yani Peygamber Efendimiz'in aslâbı cehenneme girmez. Ama aslaplıktan çıkmamışsın. Çünkü Hz. biliyoruz ki, tam havuzun başına diyor ki, melekler böyle birisi gelirken, havuzun başına doğru diyor birisi, ben de bu benim ashabım diye böyle onun karşısında bana hazırlanırken, melekler yolda onu durdurlar, çevirirler. Ben de meleklere derim ki, durun melekler, o benim ashabımdandı, niye onu çeviriyorsunuz? Senden sonra o neler yaptı dedi onu havuzu çevirerek sokmazlar melekler, yoldan çevirirler diyor. Demek ki, hahdini olmayan, bağlıları bozmayanlar tabi, Peygamber <gülüyor> Efendimiz'i görenlerden, onlara onlara cezenneme girmek yok. De sonra onları görenler de cezennete Yani ashabı görenler tabiinde cezennete Ondan sonra onları görenleri görenler de cezennete Yani tebe-i tabi. -i. Bunlar üç mübarek nesildir İslam'da asr ı saadet, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı devre, saadet çağı. Saadet çağı, müminler oradaki has, sahabe, celil'e girdi. Ondan sonra tabi'in devri, onlar sahabeyi gördüler, ilimleri öğrendiler, vakit ettiler, filan, o mübareklerde cemude girilir. Ondan sonra tebe-i tabi'in devri, onlar da tabi dini gördüler. Onlar da mübarek insanlar ilimle meşgul olmuşlar, bize hadisleri etmişler, efendim fıkıh tesis etmişler, onlar da cenneti girdi. Tabi bu Peygamber Efendimizin şeyinin, hayırının, bereketinin nasıl böyle mesiller boyu devam ettiğini gösteren bir başka misal olmuş oluyor. Demek ki mübarek Peygamberimizin yüzünü gören cennetler, yüzünü gören cennetler. Hani yüzünü gören cennetlik derler ya, ya neredesin? Korkulandır seni göremez, yüzünü gören cennesi. Demek ki peygamber adamımızın yüzünü gören cennesi. Geçenlerde bir hacı hamca geldi, çok sevdim kendisini. Efendim rüyada şey görmüş, peygamber özelimizi görmüş, Ben kimsin sen, ben peygamberim kimsin demiş, bir şeyler tavsiye etmiş. O da rüyadan uyanınca, o tavsiyeleri söyleyince, babası hazırlamış, gitme demiş, başa kadar var sen kim oluyorsun? Esrubullah sevimliyana mı gelecek? Sen demiş rüyada kim ne neyi gördün de peygamber sanıyorsun demiş. Bilal demiş böyle bir yer görmüş ya böyle birisi bir şey dediği zaman zaman rüyada sana şu duayı oku demiş, şu teskillerini çek bilen demiş. Peki azablamış yani olduğu olma öyle. Bir zaman geçmiş yine peygamber efendimizi rüya görmüş. Başlamış o babasının öğrettiği duaları böyle bıdır bıdır bıdır. Onlara oku başlattığında peygamber efendimizi görmüş demiş ki evde Şeytan benim suretine giremez. Şeytan benim suretine giremez ki. beni gören rüyada beni görmüş. Başka şeytan benim suretine giremez buyurmuş. Rüyada görmek bile öyle. Rüyada görmek bile saadet. Ama edetli olmak işte, Dersin başındaki edep. Her şey ilim bile geride, önce edep. Önce edepi kullanılacak. Biz talebe bir kafilenin başkanı oğlunu olmuş. O kafile, yedi otobüs, dokuz otobüsle ise bir kafile, karayoluyla hacca gitmişler, gelmişler. Dedim, nasıl kafiler iyi miydi? Hocam dedi, maalesef dedi, bizim Hac ibadetinin şuurunda değiller. Boş kafayla gidiyorlar, boş kafayla gidiyorlar. Turist gibi gidiyorlar, gidiyorlar hocam dedi. Bizim şehirde de böyle bayağı değil. Bir... İyi bir kaleberdi benim. Harami şeylerin kaç kapısı var, kaç minaresi var. Bilmem, e, Bu şeyi hediyeyi kaça aldım. Sen bir yer. İşimdi <gülüyor> bu? Ya şu pozal, bu tesekkurlerin bir tanesi kaçta? Ya buna hangi dükkandan aldım ya? Ya sen böyle alışverişlerin gittiğin ibadetin gittiğin şu orunda değil diyor. Yalnız bir talebi vardı diyor. Bizim kafelerden diyor. Çok ciddi, ciddi. aşık, sadık. Evetli zarif bir kimse diyor, İyi bir davranışlı yani diyor böyle. O çok ciddi, ciddi diyor, öyle göz diyor. Medine'ye niye zaman diyor? Onu bir sen indi başını diyor yerlere koydu diyor, toprakları öptü. Resulullahın bedesine geldim dedi diyor. Acaba Resulullah'ın onu ya hayalde bastı mı dedi, dedi diyor böyle. Göz yaşları diyor, bizi de ağlattı biraz diyor. İşte o iyi birler diyor. diyor. Hacci yapmışlar, hacci yapmışlar. Karayolu bile gene otobüste dönüyorlar rüya görmüş, rüyayı bizim talebe anlatıyor şimdi, gördüğüm. Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş, bu hedefli kur, bu şahıs. Peygamber Efendimiz demiş ki, evladım, senin haccın kabul oldu, bir kağıt kalem getirdi, yadır edeyim, haccını yadır edeyim. Biz dinler rüyada, aman kağıtlarda, kalemlerde öbür odalara gitmiş, dolaşmış, işte rüyada gördüğün yer neresiyse, Oradan kağıdı, kanepi almış, Peygamber Efendimiz'in oturduğu sedere gelmiş, bakmış ki orada şehriye oturuyor. Şehriye oturuyor. Peygamber Efendimiz'in oturduğunu bıraktığı yerde bakıyor ki şehriye oturuyormuş o zaman. O ne demek? şeyhi de Peygamber Efendimiz'in ve vecibi demek. O da öyle demek. Demek ki insan edepi kul olursa, edepi kul, edep kul mahrum olmuyor. Bütün mahrumiyetler edet Allah bizi edetler ayırmasın. O zaman Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Dünyada riyada görmeyi nasip etsin. Şahin etsin meclisine ermeyi nasip etsin. Şennetle komşer eylesin. Hattın doya doya duş etmeyi nasip etsin. Ühür ve esrâ Resûretil